Kabirden Çıkış İnsanlar diriltilip toprak altından çıktıktan sonra kendilerini çağıran sese doğru koşacaklardır. Allah Celle Celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Me'ariç Suresi 43-44. ila Ayetler O gün onlar sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu onların tehdit edile geldikleri gündür. İnsanlar hesap vermek için kabirlerinde çağrıldığında dikili taşlara koşuyorlarmış gibi çabuk ve koşarak giderler. Dünyadayken büyüklenerek Allah'a itaat etmeyen kafirler o gün başlarına gelecek felaketten dolayı çok korkacaklardır. Pişmanlığın artık onlara hiçbir faydası olmayacaktır. İnkar eden o kafirlerin korkudan yüzleri zillet içinde ve gözleri dönmüş bir vaziyete bürünecektir. Her insan dünyadaki mevki makamı rütbe ve servetinden soyulmuş olarak mahşer yerine gelecektir. Bu dünya üstünlüklerinin ise ahirette hiçbir faydasını göremeyecektir. İnsanların hepsi birlikte hesaba çekileceklerdir. Ahiret gününde insanların üstünlüğü, Allah'a olan yakınlık ve takvalarına göre ölçülecektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Mi'munun Suresi 101. Ayet Sura üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerini de arayıp sormazlar. İnsanlar kabirlerinden kalktıkları zaman, Aralarındaki soy yakınlığı bile fayda vermeyecektir. Baba evladına acımaz, ona iltifat etmez halde herkes birbirinden kaçacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her hısımlık ve akrabalık muhakkak kıyamet günü kesilecektir. Ancak benim akrabalığım ve hısımlığım müstesna. Taberani Bezzar beyhaki. Mahşere Sevk İnsanlar kabirlerinden çıktıktan sonra yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak mahşer yerine doğru sevk edilirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz oldukları halde haşrolunurlar. Ter onları gemlemiştir. Kulaklarının yumuşaklığına kadar varmıştır. Müslim Buhari bir ateş kabirlerinden dirilmiş olan bütün canlıların etrafını çevirir ve bunların hepsini mahşere doğru sevk eder. İnsanların ve cinlerin hepsi dünyadayken işlemiş oldukları amelleriyle birlikte mahşer yerine giderler. Herkes gizli işlerinin açığa çıkmasının utanç ve perişanlığı içinde olur. İnsanlar, yaya, süvari ve yüzü koyun mahşere doğru sevk olunurlar. Güneş Ay ve yıldızların ışığı giderilip zifiri karanlık olur. Her mü'min o karanlıkta iman gücüne göre önünde veya sağında bir nur bulur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Taha Suresi 111. Ayet Bütün yüzler, insanlar, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenense gerçekten perişan olmuştur. Bütün yaratılanlar Allah'a boyun eğmiş ve teslim olmuşlardır. O gün müminlerin yüzleri parlayacaktır. Müşrik olan zalimlerse hüsrana uğramış olacaklardır. Herkes hayatta iken yapmış olduğu ameline göre orada terleyecektir. Dizlere, boğaza, Kulak yumuşaklığına kadar ter çıkabilecektir. İnsanlar o gün iki gruba ayrılır. Bir grup arşın gölgesinde kalacak, diğeri ise güneşin altında bulunacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde güneş yere yaklaşır. Bu bakımdan insanlar terler. Kiminin teri topuklarına kadar, kiminin teri baldırının yarısına kadar kiminin de ağzına kadar çıkar. İmam Ahmet Yine mahşer günü melekler yaratılan insanların, cinlerin ve hayvanların etrafını kuşatacaktır. Mahşer yeri dümdüz bulunacaktır. Allah Celle Celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Kehf Suresi 47. Ayet Düşün, o günü ki dağları yerinden götürürüz. Ve yeryüzünün çıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın onları, tüm ölüleri mahşerde toplamış olacağız. Allah Celle Celaluhu, o gün yeryüzünü düz, kuru bir toprak haline getireceğini, vadi, dağ diye bir şey bırakmayacağını bildirmektedir. Böylelikle gizlenecek bir yer kalmayacak, öncekileri ve sonrakilerin hepsini orada toplayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar kıyamet gününde bembeyaz, kepekten arınmış undan yapılan bir ekmek gibi dümdüz içinde sığınağı olmayan bir arazi üzerinde haşrolunur. Müslim Buhari Kıyamet gününde bekleme müddeti Haşır meydanında insanlar, Yemeden, içmeden ve konuşmadan çok uzun bir zaman beklerler. Bu bekleme müddeti insanların amellerine göre değişecektir. İnkar eden kafirlerin bekleme müddeti çok uzun olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet günü bekleme müddeti sorulduğunda şöyle buyurulmuştur. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun. O gün mümin için hafifleşir. Öyle ki dünyada kılmış olduğu farz namazından daha hafif gelir. Beyhaki İnsanları bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için Allah Celle Celaluhu katında şefaat edecek birisini ararlar. Allah Celle Celaluhu katında değerli olan peygamberlere giderler. Sırasıyla Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a giderek mahşerin sıkıntısından kurtulmak için kendilerine şefaatçi olmalarını isterler. O günkü Allah'ın gazabının şiddetinden dolayı peygamberler çeşitli özürler beyan ederek şefaatçi olamayacaklarına söylerler. Ve insanlar peygamberlerin en faziletlisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kendilerine şefaatçi olmasını isterler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala izin verir ve razı olursa şefaat ederim. O gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan kendisine bu konuda izin isteyecektir ve kendisine bu konuda izin verilecektir. İnsanların ve cinlerin mahşer sıkıntısından kurtulmaları için onlara şefaatte bulunacaktır. Bu gerçeği Allah, Kur'an-ı Kerim'de insanlara şöyle bildirir. Enbiya Suresi 107. Ayet Resulüm, biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu rahmet peygamberini kabul eden müminler dünyada ve ahirette mutluluğa erişeceklerdir. Yaratılan insanların en faziletlisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle şefaat edecektir. Bunu reddedenlerse dünya ve ahiret hayatlarında kesin olarak zarara uğrayacaklardır. Başka bir ayette Taha suresi 109. ayet O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez. Kendisine izin verildikten sonra ancak Allah Celle Celaluhu katında şefaat edebilir. Mahşer günü amel defterinin verilmesi Hesap günü, insanların dünyadayken yapmış oldukları iyi ve kötü işlerin yazılı olduğu amel defterleri kendilerine verilecektir. Dünyadayken yapılan bütün işler, insanların sağına ve solunda bulunan kiramen katibin adı verilen melekler tarafından kaydedilmektedir. Mahşer günü bu yazılan defterler dağıtılacaktır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kehf Suresi 49. Ayet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 İnsanlar amel defterleri ortaya konulduğunda yapılan bütün iyilik ve kötülüklerin hepsinin onda kayıtlı olduğunu görürler. Allah Celle Celaluhu kimseye asla zulmetmez. Aksine mümin insanlara acır ve onların günahlarını affeder. İnkar eden kafirleri de cehennemde azap eder. Başka bir ayette Casiye Suresi 28. Ayet o gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denir. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. Her ümmet o günün şiddet ve azametinden dolayı dizüstü çökmüş bir vaziyette olacaktır. İnsanlara yaptıklarının karşılığı kendilerine verilmesi için amel defterleri dağıtılacaktır. İnsanlara amel defterinin veriliş şekliyle birlikte cennete veya cehenneme gidecekleri belli olacaktır. Allah Celle Celaluhu bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Amellerin yazılı olduğu defterler açıldığında kişi neler getireceğini öğrenmiş olacaktır. Tekvir Suresi 10-14. ila Ayetler Her insanın sayfası kendisine sağından ya da solundan verilecektir. O zaman ne yaptığını açıkça bilecektir. Cennete gideceklerin amel defterleri sağından verilecektir. Defterini sağından alan müminler büyük bir sevinç içinde yakınlarına, dostlarına amellerini göstereceklerdir. Ve bunların yüzleri parlayacaktır. Allah Celle Celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Hakka Suresi 19-20. ila Ayetler Kitabı sağ tarafından verilen, alın kitabımı okuyun, doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der. Cehenneme gideceklerin ise amel defterleri solundan veya arkalarından verilecektir. İnkar eden kafirlerin hepsi defterlerini bu şekilde alacaklardır. Bunlar büyük bir utanç, korku ve pişmanlık içinde olacaklardır. Allah Celle Celaluhu bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de insanlara şöyle bildirmektedir. Hakka Suresi 25-26. ila Ayetler Kitabı sol tarafından verilene gelince, O, keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Kitabı sol tarafından verilenler, ayette belirtildiği gibi dünyadayken yaptıklarına çok pişman olacaklardır. Fakat bu pişmanlığın onlara hiçbir faydası dokunmayacaktır. Keşke ölümden sonra ahiret hayatı olmasaydı diye temennide bulunacaklardır. Başka bir ayette de şöyle buyurulmaktadır. İnşikak Suresi 10, 11, 12 ve 13. Ayetler Kiminin de kitabı arkasından verilirse derhal yok olmayı isteyecek, alevli ateşe girecektir. Zira o dünyada, ailesi içinde mal ve mülk sebebiyle şımarmıştı. Bu ayette zengin olup fakir ve muhtaçlara yardım etmeyen ve zenginliği kendisi için bir imtiyaz kabul eden kimselerin kötü akıbetleri bizlere anlatılmaktadır. Böyle kimseler ahiret hayatlarının da dünyadaki durumları gibi olacağının yanılgısı içindedirler. Azgın kafirlerin ve İslam'a düşmanlık yapanların amel defterleri ise arkadan verilecektir. Ve bunların azapları çok daha şiddetli olacaktır. Hesap ve suale çekilme İnsanlar dünyaya Allah'a ibadet etmek ve onu tanımak için gönderilmişlerdir. Yaratılışın tek gayesi bu hakikattir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklara dünyada uyanlar için ahirette hiçbir korku ve keder olmayacaktır. Müminler için ahiret Allah'ın vaat ettiği cennete girme ve O'nun çeşitli nimetlerine kavuşma yeridir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir. Tahrim Suresi 8. Ayet O gün Allah'ın peygamberi ve beraberindeki iman edenleri utandırmayacağı gündür. Allah Celle Celaluhu kıyamet günü peygamber ve O'nun ile beraber iman eden müminleri mahcup etmeyeceğini bildirmektedir. Başka bir ayette Müminun suresi 57. ayet Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar. İman sahibi müminler yapmış oldukları çeşitli salih amellerin yanında Allah'tan korkarlar ve kötülük yapmaktan sakınırlar. Allah Celle Celaluhu bir ayetinde ise şöyle buyurmaktadır. Naziat suresi 40 ila 41. ayetler. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzularından uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegane barınaktır. Allah'ın huzurunda hesap vermekten korkan ve inanan müminlerin hayatını O'nun emir ve yasaklarına göre tanzip edip yaşaması gerekir. Ancak o zaman Allah'ın ahirette vaat ettiği cennete girmeye hak kazanabilir. Allah'ı inkar eden azgın kafirlerin Ahiret günü azap edilecekleri kesin bir gerçektir. Çünkü ölümle birlikte dünya hayatındaki imtihan bitmiştir. Geriye dönüş ve tövbe etme imkanı da kalmayacaktır. Müminlerin büyük günahları inşallah affedilecektir. Bu gerçeği Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de insanlara şöyle bildirmektedir. Nisa Suresi 31. Ayet eğer yasakladığımız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. İnsanoğlu günahlardan korunmuş bir varlık değildir. Günah işleme kabiliyeti vardır. İnsanın fazileti de nefsani arzularına karşı verdiği üstün mücadeleden gelmektedir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Zümer Suresi 53. Ayet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 Tövbe edeni Rabbimiz bağışlayacağını açıkça haber verip müjdelemektedir. Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde herkesi hesaba tek başına çekecektir. Hiç kimseye zerre miktar haksızlık yapılmayacaktır. Zerre miktarı hayır yapan mükafatını alacaktır. Kötülük işleyen de cezasını görecektir. Allah katında kul hakkı çok önemlidir affedilmediği ya da helallik alınmadığı takdirde ilahi adalet o hakkı mutlaka zulmeden kuldan alacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Müflis kimdir bilir misiniz?" diye sorunca ashab-ı kiram "Müflis içimizde malı ve parası olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ümmetimin en müflisi o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, zekat ve orucuyla gelir. Fakat öte yandan falan adama sövmüş, Falanın malını yemiş, Falanın kanını akıtmış. İşte onun sevaplarından alınıp haksızlık ettiği kimselere dağıtılacak. Üzerindeki haklar ödenmeden önce eğer sevapları biterse, Bu sefer onların günahları alınıp ona tahmil edilecek. Ve sonra da cehenneme atılacaktır. Müslim. Allah Celle Celaluhu her insanla hesap günü arada hiçbir aracı olmadan vasıtasız bir şekilde konuşacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden hiç kimse yoktur ki alemlerin Rabbi ondan, aralarında bir perde ve bir tercüman olmadığı halde şifahen sual sormasın. Müslim Buhari Dünyadayken yapılan iyilikler, işlenmiş olan günahların silinmesine vesile olur. Allah Celle Celalühü bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Hud Suresi 114. Ayet Gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Ayette belirtilen iyiliklerden biri beş vakit namaz kılmaktır. İyilik işlemek geçmiş günahlara da kefarettir. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Ahiret gününde hesap anında amel defterinden başka insanların el, ayak, göz ve kulakları da yaptıklarına şahitlik edeceklerdir. Ayrıca yeryüzü de üzerinde işlenen iyilik ve kötülükleri açıkça haber verecektir. Allah Celle Celaluhu bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Yasin Suresi 65. Ayet o gün onların ağızlarına mühürleriz, yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Kıyamet günü bir kısım insanlar dünyadayken işlemiş oldukları suçları inkar edip yapmadıklarını söylerler. Allah Celle Celaluhu onların ağızlarını mühürler ve uzuvları, el, ayak, göz gibi teker teker yapmış oldukları işleri anlatırlar. Başka bir ayette, Zilzal suresi dördüncü ayet, İşte o gün yer Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. O gün yeryüzü üzerinde iş yapan herkesin yaptığını anlatacaktır. Bu ayetin manasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde açıklamıştır. Yeryüzünün haberleri üzerinde her bir adamın ve her bir kadının ne yapmış olduğuna şahitlik etmesidir. O filan gün şunu, şunu, şunu yaptı der. İşte bu onun haberidir. Tirmizi. Mizan. Mizanın lügat anlamı terazidir. Hesaptan sonra herkesin yapmış olduğu iyilik ve kötülüklerin tartıldığı bir adalet ölçüsüdür. Yapılan bu tartı verilecek ceza miktarının tayini içindir. Dünyadayken yapılan iyilik ve kötülükler hassas bir şekilde tartılacak, herkes hak ettiğini eksiksiz bir şekilde bulacaktır. İnsanın yaptığı iyilikler kötülüklerden ağır gelirse kurtulup sevinçle cennete girecektir. Şayet hafif gelirse cehenneme atılacaktır. Allah Celle Celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Enbiya Suresi 47. Ayet Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Allah Celle Celaluhu zerre miktarı kadar haksızlık yapmaz ve kimseye asla zulmetmez. O gün Allah'ın sonsuz adaleti mutlaka eksiksiz bir şekilde tecelli edecektir. Ve herkes dünyadayken yapmış olduğu amellerin karşılığını alacaktır. Müminlerden cehenneme girecek olanlar, işlemiş oldukları suçların cezalarını çektikten sonra tekrar cennete gireceklerdir. Allah'ı inkar edip şirk koşan kafirlerse cehennemde kalacaklardır. Sırat, cehennem üzerine kurulmuş bulunan kıldan ince kılıçtan keskin, etrafındaki günahkar insanları çekip alan, kancalarla dolu, kaygan bir yoldur. Dünyadayken ameli düzgün ve doğru yolda olanlar, Allah'ın rahmetiyle Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi bir rahatlıkla geçeceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Cehennemin üzerinde sırat kurulur. Oradan ilk olarak geçecek olan ben ve ümmetimdir. O gün orada peygamberlerden başka hiç kimse ağzını açmaz. Onların sözü de Allah'ım esenlik var, Allah'ım esenlik ver demekten ibarettir. Cehennemde diken gibi kancalar vardır. Ancak ne kadar büyük olduklarını Allah'tan başkası bilemez. Bu dikenler kötü işleri yüzünden insanları kapı verirler. Kimi insanlar işledikleri kötülükler yüzünden bu kancalarla yakalanırlar. Kimileri de zorlukla kurtulmak suretiyle cezalandırılırlar. Buhari, Müslim. Müminler dünyadayken yapmış oldukları amellere göre kimi şimşek gibi, kimi rüzgar, kimi at, kimi de yavaş yürüyerek Sırat Köprüsü'nün üstünden geçip cennete gireceklerdir. Kafirler ve şefaata nail olmayan günahkar müminlerse cehenneme düşeceklerdir. İnanmış günahkar müminlerse cehennemde cezalarını çektikten sonra cennete gireceklerdir. Kafirlerse küfür ve inkarları yüzünden cehennemde azap içinde kalacaklardır. Allah Celle Celalühü bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Meryem Suresi 71-72. Ayetler Bir rivayete göre iyi ve kötü her insan cehenneme uğrayacak, Allah iyi olanları yakmadan oradan kurtaracaktır. Bir başka rivayete göre ise cennetlik müminlerin cehenneme uğramaları sırattan geçmeleridir. Müşriklerin uğraması ise ona girmesidir. Havuz Allah Celle Celaluhu mahşer günü peygamberlere ümmetleri için havuzla ihsan edecektir. Peygamberlere iman eden kişiler o havuzdan içeceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Her peygamberin bir havuzu vardır. Ümmeti oraya su almaya gelir. Peygamberlerin her biri hangisinin suya geleni çok diye övünürler. Su almaya gelen ümmeti en çok olan peygamberin ben olacağını ümit ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mahşer yerindeki havuzunun adı Kevser'dir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir. Kevser suresi birinci ayet. Resulüm, kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Kevser'in anlamı çok nimet demektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen bu kevser havuzu çok geniş, suyu sütten beyaz, miskten daha güzel kokulu ve baldan daha tatlıdır. Havuzun etrafında gökteki yıldızlardan daha çok kadehler vardır. Bu havuzun suyundan içenler bir daha ebediyen susuzluk nedir bilmeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan müminler mahşer günü kevser suyundan içeceklerdir. Yalnız dinini değiştirenler ve bid'at ehli olanlar bu nimetten istifade edemeyeceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ben havzın başına sizden önce geleceğim. Bana sizden bazı kimseler yükseltilip gösterilecek. O kadar ki eğilsem onları tutarım. Ama hemen geri çekilecekler. Ey Rabbim Bunlar benim ashabım derim ama bana senden sonra bunlar ne bidalar yaptıklarını sen bilmezsin. Ben de dini benden sonra değiştirenler rahmetten uzak olsun, rahmetten uzak olsun derim buyurmuştur. Şefaat Şefaatin lügat anlamı bir kimsenin yapmış olduğu günahların affı için aracılık yapmaktır. Kıyamet günüyle ilgili olarak şefaat kelimesi kullanıldığında günahkar müminlerin bağışlanması veya günahı olmayanların daha yüksek mertebelere erişmeleri için Allah'a dua etmek demektir. Başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere diğer bütün peygamberler, alimler, şehitler, veliler, melekler ve Allah Celle Celaluhu katında derecesi yüksek olan salih zatlar insanlara kıyamet günü şefaat edeceklerdir. Şefaat haktır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hadislerinde şefaatten bahsedilmektedir. Şefaat tamamen Allah'ın iznine bağlıdır. İzin verdiği ölçüde Allah'ın takdirine bağlıdır. Bu olaylar ayetlerde şöyle haber verilir. Bakara suresi 225. ayet İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Allah'ın kendilerine şefaat etme izni verdikleri hariç, katında başka hiç kimse şefaat edemez. Başka bir ayette, Taha Suresi 109. ayet, O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Yine Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Enbiya Suresi 28. ayet, Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleminde çok sayıda hadisleri vardır. Şefaatim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir. Tirmizi Ebu Davud İbn-i Mace. Başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Her peygamberin müstecab Allah'ın kabul edeceği bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmada acele etti. Bense bu duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım. Kullanmayı ahirete bıraktım. Ona inşallah ümmetimin şirk koşmadan ölenleri nail olacaktır. Buhari, Müslim Kafir ve münafık olanlara ise asla şefaat edilmeyecektir. Dünyadayken işlemiş oldukları küfürleri sebebiyle şefaat dairesinin tamamen dışında kalacaklardır. Bu gerçeği Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de insanlara şöyle bildirmektedir. Ali İmran Suresi 91. Ayet Doğrusu küfredip de kafir olarak ölenler, yeryüzü dolusu altın fidye verecek olsalar yine de hiçbirinden kabul edilmez. Onlar için elim bir azap vardır. Ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ali İmran Suresi 91. Ayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mahşer günü sıkıntı içinde bulunan bütün canlıları içine alan genel bir şefaati olacaktır. Sorgularının bir an evvel yapılıp mahşerin dehşet ve sıkıntısından kurtulmaları için şefaatte bulunacaktır. Ve yapacağı bu şefaat Cenab-ı Hak tarafından kabul edilecektir. Mahşer günü sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bu imtiyaz, Kur'an-ı Kerim'de makam-ı mahmud, övülen makam diye anılır. Allah Celle Celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceği umulur. İsra Suresi 79. ayet. Farz namazlardan başka Allahu Teala peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olmak üzere gece namazı kılmasını emretmektedir. Farz namazlardan sonra en üstün olan namaz gece kılınan namazdır. Gece kılınan namaza teheccüt namazı denir. Bu namazı kılmak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için vaciptir. Bütün müminler cennete peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati vesilesiyle gireceklerdir. Ümmetinden şirk koşmadan ölen herkese Allah'ın izniyle şefaat edilecektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Tövbe Suresi 128. Ayet ''And olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir.'' O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Allahu Teala bu ayette kendi isimlerinden olan Rauf, çok şefkatli ve rahim, pek merhametli sıfatlarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Önceki peygamberlerden hiçbirine bu sıfatların ikisi birden verilmemiştir. Kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminleri sıkıntıdan ve cehennem azabından kurtarmak için Allah'a çok yalvaracaktır. Müslümanların da dünyadayken Allah'ın emirlerine ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde yaşamaları gerekir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olsunlar.